Muhammedur sallallahu aleyhi ve aleyküm ve rahmetullah. Elhamdülillah elhamdülillah. Elhamdülillahi elhamdülillah, venesta ve ve Ve billahi min anfusina, ve min Men lah, ve men yudlil, Ve ve nşhedı öne Muhammede abdhu ve بعد, fyağı بعد Allah. İttekullah bağtihu. İnnallah ma al-lazin attakou ve lazinahum muhsinou. Kâl Allahu Taala azza wa jall fi kitâbihi al-karîm. İlâ âhiril âyeh, sadakallâhul Azim. Muhammed Suresi 4. ayette Cenab-ı Hak kafirlerle savaşıldığında onların ipini sağlam tutmayı yani onları esir olarak sağlam bağlamayı ifade ettikten sonra ya esirleri bedel karşılığında veya karşılıksız olarak salı vermeyi emreder Dolayısıyla bu ayet kölelikle ilgili en önemli ifadedir Kur'an'ın en son hükmüdür yani az sonra açıklayacağım gibi İslam köleliği çok kısa bir zaman için o günkü dünya şartları gereği çok kabullenme mecburiyetinde kalmış. Sonra eldeki mevcut köleler, cariyeler hayatı terk ettikten sonra köleliğin kaynağını kuruttuğu için köleliğin tarihe karışması gerektiğini esas almıştır. İslam kulların kullara kulluğunu yok edip sadece Allah'a kul olmalarını isteyerek birbirleriyle aynı hak ve özgürlüğe sahip olduklarını bilip, Allah'ın kullarını kendilerine kul köle yapmaya kalkanlara haddini bildirmeyi emreden tek adil ve tek hak dindir. Kur'an'ın köleliğin kaynağını kesin şekilde kuruttuğu ve asr-ı saadetteki köle ve cariyeler öldüğünde köleliğin tarihe karışacağı bir ortamın oluşmasını istediği halde Köleliğin asırlar boyunca Müslümanlar tarafından sürdürülmesi, Kur'an'a rağmen, Kur'an'a ters bir uygulamadır. Bu suç, İslam'ın ve Kur'an'ın değil, maalesef Müslümanların Kur'an'a rağmen suçlarıdır.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 her dönemde rastlanmıştır ve Müslümanların hatasını İslam'a yükleyen nice e, art niyetli insanlar çıkmıştır. Bu insanlar samimi olsa, diğer din ve toplumlardaki kölelikle ilgili hüküm ve uygulamaları da gündeme getirirler ve İslam'la Müslümanlarla mukayesesini yaparlardı. Bunların hemen hepsinin derdi, üzüm yemek değil, bağcı dövmek olarak ifade edilebilir. Bu insanlar gerçekten insan onurunu, insan hak ve özgürlüklerini savunsalar, günümüzdeki hem de en vahşi şekilde uygulamalarla mevcut olan köleliğe cephe alırlardı. Yoksa sizde mi köleliğin tarihe karıştığını, günümüzde kölelik ve cariyeliğin olmadığını mı zannediyor veya böyle bir iddiada mı bulunuyorsunuz? İsimlendirilmiş ve kurumsallaşmış kölelikten başka her zaman diliminde ve tabi günümüzde mevcut olan fakat adı konulmamış olan köle cariye ve efendilik düzeni ve uygulaması mevcuttur ki bu klasik kölelikten daha fecidir. Çünkü bu tür kölenin beyni ve gönlü de esir alındığından köleliğinin farkında bile değildir. Zalim efendisine aşıktır bugün mevcut olan gönüllü köle. Günümüzdeki insan çoğunluğunun rağbet ettiği ideolojiler hep birer kölelik rejimidir. Komünizm ve sosyalizm baştan mülkiyet hakkı olmak üzere şahsi hürriyetlerin hemen hiçbirisinin olmadığı, devletin ve komünist partisinin efendi, halkın da köle olduğu bir sistem değil midir? Kapitalizm işçilerin kanıyla hemen halkı sömüren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 aslında paranın, üniformanın, medyanın, dış güçlerin, masonik kuruluşlarındır. Ama kesinlikle ulusun, halkın değildir. Gerçi ulusun veya halkın olsa Allah'ın olmadıktan sonra Müslüman açısından ne değer taşır ki? Yönetimler istediği kadar vergi isterler, diledikleri kanunu çıkarırlar, ülkeyi ve halkı kendi belirledikleri ölçülerle yönetirler.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 İkinci Dünya Savaşı'na kadar batının emperyalist ülkelerinin kendi ülkelerindeki nüfustan birkaç misli büyük çoğunluktaki diğer ülkeleri sömürgeleştirdikleri, işgal ettikleri ülkelerin yeraltı ve yerüstü zenginliklerini memleketlerine taşıdıkları, sömürdükleri insanları sadece bedenen değil, aynı zamanda beyinsel ve ruhsal yönünden de köleleştirdikleri unutulmamalıdır. Evet bugün batının zenginliği, refahı, Amerika'nın e, dünya devleti olması, sömürdükleri Afrikalı ve diğer e, Apache dedikleri kızılderlileri e, ve sömürdükleri ülkelerin e, zenginliklerini çalıp kullanmalarıyla oluşmuş e, hırsız medeniyetlerdir.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 hala sürmektedir. Ama ezilenlere, dövülenlere, sömürülenlere ismen köle denilmediğinden köleler köleliklerini fark etmemektedirler. Ortadoğu'nun Müslüman halkları kendi yaşadıkları ülkelerde iki, iki defa köle durumundadırlar. Ülkelerinin dış ülkelere köleliği yanında başlarındaki rejimlerin de kendilerine köle muamelesi yaptıkları birer gerçektir. Bir başka deyişle onlar, kölelerin kölesi konumundadırlar. Şair de öyle diyor ya, öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya. Ezenler, egemenler mutlu ve putlu azınlık, kendini daha çok kişiye efendi kabul ettirme sevdasında, ezilenler de birçok efendiye köleliği kabul ederek, hepsini aynı zamanda mutlu etmenin dayanılmaz acısını çekmekte.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 Bu soruya insanların bunları elde etmek için nelere katlandıkları, aldıkları maaşı bunların taksidine yatırdıkları ve bunlara sahip olduktan sonra bu aletlerin hayatlarını ne oranda değiştirdiği ve bunlar olmaksızın yapamayan tutsak haline gelip gelmediğinin tespit edilmesiyle doğru cevap verilebilir. Hayata ait hükümleri, ilahi ölçüleri Allah'tan almamak,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 Para, eşya, içki, uyuşturucu, kanun ve kurallar, örf ve adetler, sigara ve kötü alışkanlıklar, günümüz insanını kendine esir eden efendilerden sadece birkaç tanesidir. Aşk ve sevda da köleliğin gönüllü kabulü, gönlün esareti, kendini çılgınca sevdiği kişinin iradesine tümüyle teslim etmek. Tutkuların her biri de aslında tutsaklık.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 güzellik yarışmaları, manken, mankenlik ajansları, varlar, pavyonlar, magazin sayfaları, televoliler almış, beyaz kadın ticareti sadece isim değiştirmiş, keyif düşkünü insanın eskiden esir pazarından sık sık cariye alarak yaptığının çok daha çirkinini, hiçbir sınır tanımadan, isterse her gün ve daha ucuza vizite ücreti vererek günümüz insanı yapabilmektedir. Eskiden bu iş satın alınarak yapılıyordu, şimdi kiralanarak. Ama eskiden kadın köle yani cariye sadece satın alanın sayılıyordu. Şimdi orta malı olarak herkesin. Bu işler vergisi alınarak yasal halde yapıldığından, devlet de bu işleri gayet doğal görüp, kapılarına bekçiler verip, devletin güvenliğini onlara sunduğundan, cariyeliğin en çirkininin resmi olarak sürdüğünü görmemek gören gözler için mümkün değildir. Ama bütün bunlar kölelik değil tam tersine özgürlük olarak sunulabilmekte ve insanımız da yutabilmektedir.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 Green card almak için neler vermezdik? Arapçayı ne yapacaksın? İngilizce çok önemli arkadaşım. Diyen insanların sayısını hesaplayamazsınız. Yeni dünya kölelik düzeninin köleleştirdiği yığınların efendilerine duydukları hayranlıkları köle zihniyetinin dışında neyle izah edebilirsiniz ki? Efendilere duyulan bu aşk olmasa Coca-Cola bu kadar yaygınlaşabilir, McDonald'slar adımbaşı hamburger dükkanı açabilir, kişiler Amerikan bayraklı tişörtleri sevgiyle giyebilirler miydi dersiniz? Onların modalarına, ideolojilerine ve her türlü ahlaksızlığına özenilir miydi dersiniz? Kadınların, kızların kıyafetlerinin son bir iki senedeki durumlarını görmüşsünüzdür. Batı emrediyor, öyle gözüküyor ve Müslüman kabul edilen kadınlar, kızlar da göstermedikleri taraf kalmayacak şekilde aynen onlara benziyor. Bunları kölelikle değil, cariyelikle değil de ne ile nasıl izah edersiniz? İnsan köleliğe razı olunca muhakkak onu emrine, emri altına alacak efendiler çıkacaktır. Mustazaflığı kabul eden bir yapı içinde ezilip düzülmüş ve karşısındakini gözünde büyütmüş biri takva sahibi mütevazi bir müminle karşılaşmadıysa köleli halkası geçirsin diye boynunu efendi adayına uzatmış demektir. Böyle bir durum müstekbirlerin arayıp bulamadığı bir tavırdır. İnsanlar affedersiniz, sadece bacaklarının arasından hadım edilmezler. Esas iyidişlik kafalarda ve gönüllerde yapılmaktadır. Dararaçlarıyla, istiklal mahkemeleriyle, takrir-i sükunla, tek parti faşizan baskılarıyla, her on yılda bir yapılan ihtilal ve darbelerle, olağanüstü haller ve sıkı yönetimlerle, tek tip insan oluşturmaya yönelik baskı ve dayatmalarla yetişen nesillerin köle karakterinin dışında bir yapı oluşturmaları çok mu çok zordur? Büyük balık küçük balığı yutar. Yaşadığımız çağın acımasız ve çıkarcı asrın felsefesi bu. Allah'a hakkıyla kul olmayan veya olamayan kendinde güç görüyorsa efendilik taslayacak, başkalarını kendine köle edinecek, yok kendini güçlü görmeyen müstazaf ise mutlaka bir efendi bulup ona kul köle olacaktır. Askeri hiyerarşi gibi bir üstün bir altı köle görmesi. İşçi patronun Memur amirinin, asistan profesörünün, çocuk babasının, kadın kocasının kölesi durumunda. Vatandaşta devletin, devlette hortumcuların ve dış güçleri. Gücü yeten yetene, müstezaf müstekbir, ezen ezilen ilişkisi yani köle efendi uygulaması. Kravatlar kölelik tasması, diplomalar da kölelik belgesi mi acaba diye sormak gerekiyor. Altına, gümüşe ve lükse kul köle olan insan helak olsun buyuruyor Peygamberimiz Tirmizi'nin ve İbn-i Mace'nin rivayet ettiği hadiste. Amerikan emperyalizmine karşı çıkmak lafla olmuyor. Üzerindeki Amerikan blocini, elindeki Amerikan sigarası, içtiği kaka kolası ile Amerika karşıtlığı, Amerika için bir baraj kapağıdır. Dolar Efendinin karşısında iki büklüm olup eğilmeyecek Kaç özgün insan çıkar bu ülkede? İnsanlar niçin köle gibi çalışıyorlar? İyi bir ev, iyi bir araba ve buna benzer bazı maddi şeyler için mi? Öyleyse insan arabanın veya evin kölesi olmuyor mu? Kim kime hizmet edecek? Araba insana mı, insan arabaya mı?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 Hollywood marka kementleriyle dünyanın öbür ucundaki evinde veya sinemada koltuğuna yaslanmış insanı esir mi alıyor yoksa ne yapıyor? nelerin tutsağı olduğumuz, neler siz yapamayacağımızı düşünerek alışkanlıklarımızı, evimizi, işimizi, giysilerimizi, yiyip içtiklerimizi, kafa ve gönlümüzü bu anlayışta gözden geçirerek değerlendirmeliyiz. Tabii bunu değerlendirmek için de özgür bir kafa, özgür bir terazi gerekiyor. Kitapsız, Kur'ansız yaşayabilen insanımız cep telefonu olmadan evinden dışarı çıkamıyor. Asabın Kur'an'la ilgilendiği kadar Cep telefonuyla, internetle ilgileniyor gençlerimiz. Cep telefonu esareti daha bir yaşındayken başlıyor bebekken. 70 yaşına değil ölünceye kadar herhalde sürüyor ve sürecek. Bütün bunların yanında bir de madalyonun diğer tarafına göz atalım. Günümüzde özgürlük de bir put, bir efendi haline gelmiş. İnsan da özgürlüğü, özgürlüğün kölesi.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 Aslında insan için mutlak özgürlük yoktur. Sınırsız hürriyet isteği insanlıktan çıkma arzusu demektir. İstediği yerde anırmak ve istediği yere pislemek özgürlüğü ancak eşeklere aittir. Onlara özenen kişi ancak bu tür bir hürriyet hasreti çeker. İnsani hürriyet başka insanların hürriyetlerinin başladığı yere kadardır denilir ama öncelikle Rabbinin çizdiği sınırlar kadardır. Hükmü unutulur.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 Allah'ın hükmünün hakem olmadığı bir ortamda Müslümanın Müslümanca yaşama hürriyeti elinden alınmış ona zulmedilmiş olmaktadır. Kafirin de elbette cehenneme gitme özgürlüğü vardır. Dilediği gibi inanma ve yaşama hakkına sahiptir. Ama başkalarını ifsad etmediği bireysel fesadını topluma taşımadığı müddetçe. Fesadın pis bir mikrop gibi başkalarına yayılması fitnenin ortaya çıkması demektir. Müslümanlar böyle ortama giden yolları tıkayacaktır. Fitne yeryüzünden kalkıncaya kadar Müslümanlar mücadele etmek mecburiyeti duyacaklardır. Evet, vaktimiz olsa daha uzunca kölelikle ilgili hepimizi ilgilendiren konulara temas edecektim. Ama sözü uzatmadan diyorum ki köleliği şekten kaldırmak yetmiyor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 çalışmalar yapmak. Öyleyse hala ne diye gündelik işlerle oyalanıyoruz. İşiniz, okulumuz, göreviniz, memuriyetiniz mi var? İşinizin mi kölesisiniz? Ki bu mazeretlere sığınıyorsunuz. Haydi içimizdeki ve dışınızdaki, kendinizdeki ve çevrenizdeki, Müslümanlardaki ve diğer mazlumlardaki zincirleri kırmak için gayret etmeye işte cihadın bir adı budur günümüzde. Köleliği kaldırmak. Gönüllerdeki ve zihinlerdeki kelepçeleri yok etmeye, zincirleri kırmaya çalışmak. Allah'ın dışındaki tüm kulluk ve bağlardan arınmaya ve tüm esaret zincirlerinden kurtulmaya çalışıp sadece Allah'a kulluk yapmaya gayret edenlere selam olsun. <Gülüyor> <Gülüyor> Ela, inna ahsen al-kelam ve abla al-nizam, kelam Allahül-Melikül-Azizül-Allam, kema kal Allahu Teala ve Taala te fil-kelam. Ve iza kure al-Kur'an, fes temiula, ansıto lalekum tuhamun. Awwu bil-Lah min al-shaytanir-rajim. Bismillahi